Bu kek Volkswagen sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkıdaki sözler böyle yes, değildi. Yes, yes, yes. Değiştirmişler Sevgili dinleyiciler Hepinize günaydın 8.30 oldu saatimiz 8 Mayıs 2014 Perşembe sabahında Macera dolu bir Perşembe sabahı bu. Gökyüzünde Bulutlar da var Güneş de var Nereden baktığınızda Göre değişiyor bu Aşağıda üşüyoruz Aşağıda yanıyoruz Ne giydiğinize bağlı bu Ve modern sabahlara Ya devam ediyoruz Ya da başlıyoruz ben Nereden ne Nerede açtığınıza bağlı, bağlı. Nereden, Nerede duyduğunuza bağlı Sevgili dinleyiciler Buyurun efendim ne oldu ne bitti bunları hep birlikte konuşacağız ama iyi mi oldu kötü mü oldu isterseniz bugün onu, onu konuşalım Konuşalım ben evet. iyi oldu diyorum Valla ben aslında o kadar da iyimser değilim senin kadar yani bir taraftan bakacak olursak Ben hem iyi taraflarının yanıtında bir o kadar da kötü tarafının olduğunu düşünüyorum Oktay sen, ne, sen düşün ne diyorsun Ben şöyle düşünüyorum ee, yani bazı şeyler kötü gibi görünüyor mesela ama aslında iyi. Bazı şeyler iyi gibi görünüyor. Aslında kötü, kötü. olabilir. Yani, yani o yüzden şey şey biraz zamana gibi. bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Aynen abi. Çok kasmamak gerektiğini düşünüyorum. Bence de. E, Ve önemli fikri. şey, en önemli şey hayattaki sevgiymiş diye düşünüyorum. İyi, iyi o zaman yani iyi oldu kötü oldu demeyelim de hayırlısı neyse o olsun diyelim o evet, zaman. Evet şarkıcı, şarkıcı doktor. Şarkıcı doktor. Şarkıcı doktor. Şarkıcı doktor. Kutsi. E, Mejat Alp. Kutsi mi? Değil. Şarkıcı doktor. Kutsi de tabii şarkıcı doktor. Ferhat Göço. Michael Ferhat, Bolton. Yok Ferhat Göço. Hmm. Michael Bolton da tabii onun en değerli arkadaşlarından. Onun da var. doktorası var, var çünkü de. Var. var. Ömer, Ömer Öner gibi o da şey yapıyor. Tıp doktor. doktoru Ferhat evet. Göçer. Şarkıcı tıp doktoru Ferhat Göçerli gazeteci tıp doktoru olmayan Ömür Gidiğin. Evet. Ömürge değil. Çocuklar oluyor. Maalesef. Ne? Maalesef Ege. İşte bak iyimser taraftan bakıyorsun. İşte ilimsel bakıyorsun. taraftan bakıyorsun. Hiçbir şey o kadar göründüğü kadar ya da şöyle belki söyleyeyim. Belki de o değildir. 7 5, yıllık aşkı. Bir şarkı taşlandırdı. Maalesef. Noktalandı. Noktalandı. Aman Noktalandı. Ya Ben işte evet. yani onu şey yaptım sabah. Biri bana gelsin o da ya sen dığılsın bizimle dığılsın maalesef hakikaten e, Ferhat çok, Göçer çok yakışıyorlardı nikaha e, sıcak yani. bakmıyor Bence. ben Türkiye'de birbirine bu kadar yakışan başka çift hatırlamıyorum evet, çok yakışıyorlardı niye gerçekten. canım böyle politikadan siyasetten efendime söyleyeyim yok mu öyle hiç aklında kalan hakikaten bu kadar birbirine yakışan bir çift yoktu yani mesela şey var e, o kadar bir Nancy Ronald Reagan, Reagan belki o evet. kadar iyiydi <gülüyor> Nancy Reagan, Ronald Reagan Safiye Soyman e, şey, Faik Faik ee, yani onlar da Vallahi tabii kendi espri... yakışıyorlar falan da bu kadar yakışan bir ya, otor. Çünkü bir tarafta şöyle düşün bir tarafta ee, sevgili Ferhat 9,5 oktavlık ee, sesli olduğuna inandırılan ve inandıran bir sanatçı bir tarafta Ferhat, Ferhat Bey. Hı hı. E, diğer tarafta bilmem kaç senedir sinema dünyasının içinde olup da artık şu sinemaya politikayı bulaştırmasınlar diyen bir. Ee, ömür Hanım. Sinema eleştirme. Ancak onun mücmeni müzikte. Yani sinema... ortaya çıkan bizim hanıma da iki oktav vereceğim diyerek şey yaptı. Mükemmel bir beraberlik. Yani gerçekten bunu sanki şey gibi söylüyorum. Portakal, Ortakal şarkısı Ömürge'nin ömür Düğü'ndü değil mi? Teşekkürler. Neyse yani aslında biraz da şöyle bir şey var. Ee, hep ömürgedik biraz... Ee, Nikah masası, nikah masası, nikah Hı, masası. Mıt demiş. Aynen. O da demiş ki benim tarzım değil, ben söylemiyorum. Benim tarzım değil nikah masası biliyorsunuz. <gülüyor> güzel bir şarkı ama ben söylemem. Bence çok kısı onu çok güzel. Mesela tarzı olmayan bir başkadır benim memleketime ne güzel bağırmıştı. Evet yani. Yani nikah güzel. kolay benim arkadaşlarım var. Kaptan aynı zamanda doktor demiş. Bunlara Ama diye. yine onlar o demiş kıyı verir bizim nikahımıza. O kolay Et, ama demiş Ferhat Göçer daha önce üç kere kıyı verdiği için. Öyle mi? Yani, öyle mi? Onu bilmiyorum. 3 bir dördüncü de sen olma Ömür demiş. Ama Ömür demiş ki: Tam gün yasası etkiledi mi Ferhat Göçer'i? Çok etkiledim. etkiledim. Sabahtan akşama kadar ha. bağırıyorum demiş. Yani. O çünkü bir, bir o yeniden, yeniden düzenleme Doktor, yapılsın. Doktorluk Tabii. yapıyordu yani. Ya, yapıyordu. Ben, aslında gene yapacaktı. Tam gün yasasından yasası bıraktı. Hep iyi doktorlar böyle oldu zaten. İşte, bu yasadan maalesef, dolayı. Maalesef, maalesef. Aile hekimliği düşünüyormuş o. Ne demişler oğlum? Demek ne mi? <gülüyor> ya, yok mahallede. <gülüyor> yani <yapmış gülüyor> <öyle, gülüyor> falan istemiyorum. Mahalle, Mahalle, Mahalle mektebi hekim. ve aile hekimliği düşünüyorum Vallahi demiş. çok yakışıklı. İnsanla bence. iç içece olmak istiyorum çünkü demiş. Dört gün önce katıldığı bir televizyon programında Ömür Gedik şöyle demişti. Ne demişti diyenlere? Şöyle demişti. Çok bağırıyor. Sinemaya politikayı demiş. karıştırmasınlar mı demişti? ve politikayı karıştırmasınlar mı? Bence o, o açıklamayı her zaman yapabilir. Ferhat çok şey kattı bana. En azından 9,5 oktavın ne olduğunu gösterdi Gördüm. ve tattı. Ee, güzel bir ilişkimiz oldu. İnşallah, inşallah. Daha güzelleri sizin daha olsun Daha, daha güzelleri, hakikaten daha iyi devam etmesini temenni ederim demiş. Ve orada e, sanki bir yer mi vermişti? Ee, Ferhat'a bir ayar mı vermişti sevgili Ferhat'a? Neydi o anlaşılmadı ama. Ama vallahi mutluluklar. Mutluluklar. İkisine de yeni yani... hayatlarında başarılar diliyoruz. Böyle böyle durumlarda ayrılmak zordur. Yani ömür geçirdik de Ferhat Göçer artık herkesin bildiği bir ilişki yaşıyordu. Ayrılmak zordur. O yüzden Do doğru ve zor karar vermişlerdir herhalde. Şimdi Kendiler şöyle hakkında. bir şey de var. Yani tam mevsim geçişindeyiz. Evet. havalar bir iyi bir kötü. Herkes de Ferhat Göçer'le şey diyor. Abi sen işte mevsim geçişi Şifayı orada kaptın falan diye hasta zannediyorlardı. Halbuki adam yastaydı. Yastaydı o da. Yastaymıştı. Konuşulacak bir şey. <gülüyor> Dün burada vergi rekortmenlerini konuşmuştuk. Doğru. Ee, en çok ne ara vergi konuştuk verenler... ya? Ne ara konuştuk vergi? Sen gelmeden hemen önce Fahir. Vergi rekortmenleri ha, pardon, köşemiz Pardon ben geç geldim. Ben geç geldim. Sen geç gelmeden de vergi listeleri erken açıklandın. Ha şimdi oldu. Bu kadar mıydı ya? <gülüyor> kadar. E, tamam o zaman. <gülüyor> en çok vergi verenler listesi açıklandı Fahir dün. İlk yüz Türkiye'de. Bazıları, ne yokuz. Bazıları isimler bazıları yıldızlar olmak üzere. Çünkü isminin açıklanmasını istemeyenler de Tabii var. Tabii canım Hı -hı. O da var. E, ve hemen biz baktık. Benim gibi. Biz baktık mesela bizim ismimiz direkt yazmıyor ama bir yandan da hatırlıyoruz biz. E, i̇smimiz açıklanmasın diye bir yere talep etmedik. <gülüyor> o yüzden de. Olur mu orada kutucuk vardı ya. Ne diye? Ben hep işaretliyorum. İsmimin açıklanmasını istiyorum. Ben tahakkuk formunda ismimin açıklanmasını istemiyorum. Hangi formda? Herhangi, Herhangi vergi bir formda. Herhangi bir formda. Senin tahakkuk <gülüyor> diyen dillerini yirin. Hakkuk, tahakkuk. <gülüyor> ee, <gülüyor> İlk yüzde... Bir tane daha var hadi onu da söyle. Muhtasal. Ah senin ah. ah, ah. Muhtasal'a geldim tahakkuk ettim. Bunlar da bebelele. Vergilerinizi <gülüyor> ödediniz <gülüyor> ve onun karşılığında edelim. bu... Söyleme hakkını, Söyleme ettik, hakkını kullandınız. Ki. Çok teşekkür ederiz. Ee, Belgi verenler sıralamasında ilk 6 sırayı Koç ailesinden e, isimler almıştı. Hı hı. İlk 6'yı. Başta Rahmi Koç olmak üzere. E, zaten biz neydi çıtamız? Rahmi Koç'tu. Ve e, bizim... Biz, Daha nelerse, doğrusu idolümüzdü. O, liste, evet. o listeye girebileceğimize e, inanıyorduk. <gülüyor> e, bunun da e, sebebi neydi? ...çok vergi Vermemiz, Evet. ...olan inancımız... Aynı Ger ...gerçekçi açıklamayı... sebeplerimiz vardı yani... ...aynı Türkiye'nin e, olimpiyatları alacağına inanması gibi. <gülüyor> Ondan sonra aynı açıklamayı Rahmi Koç yapmış. Ne demişti? Ve gazetelerde ilk sayfa oldu. Şöyle demiş Rahmi Koç... ...ben neden rekor benim? Çok kazandığımdan değil... Çok vergi ödediğimden şampiyonuzdur. Ne kadar kibar bir şekilde ifade etmişti. İşte zenginlik böyle kültür böyle bir şey yani. İşte yani adam ama Biz bir nasıl sene değil ki. Eşek gibi diyoruz. Ka kaç kere olmuş. Rakamları diyor. öyle ifade Rami Koç kaç yaşında? 170- 180, 180 yaşında falan. Galiba belli bir yaşın sonrasında parantez içinde yazılmıyor mu? Yazılmıyor. Ayıptır. 100'den sonra yazılmaz. Hiç Rahmi Koç parantez, Pardon, içinde, parantez yazılmaz. içinde 3 masamak yani yazılmaz. Yani o kaç kere yani vergi rekortmeni olmuştur. Vergi rekortmeni zaten Koç ailesiyle başlıyor benim bildiğim. E, Tabii öyle bir İlk aile. Vergi onlar var. Şimdi ben mesela vergi rekortmeni olsam ağırsız yüzsüz orada ne yapacağımı şaşırırım. Neden? Ailemde vergi rekortmeni olan yok. yok Ama Rahmi Koç'un babası da Vehbi Koç da o da vergi rekortmeniydi. Aynı bizim açıklamamızı yapmış. Ya biz kendi aramızda konuşmuştuk ya. Ne? Ee, Sayın Koç şöyle demiş. Bizim gelirler tamamen transparan. Biz kaçırmak istesek de vergi kaçıramayız. Biz hem dış hem de iç murakıplar tarafından ayrıca da yabancı yatırımlar tarafından çok yakından takip ediyoruz demiş. Aynı biz... De... Aynı. Dün mutfakta aynı. konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Aynı bizim işte. Murakıp. Murakıplarımız var. Tahakkuk ettim. Aaa Fahir bak senin söylediğini söylemiş. Hayır ben sen demiştim ya sanatçılara ne diyorsun abi bu yüksek vergi veriyorlar Dedet falan. Abi. Aynı, aynı cevap vermiş biliyor musun Rami Koç? Ona da sormuşlar sanatçılar yüksek vergi ne diyorsunuz? Resmi mukabele yapıyorlar diye söylemiş. Biz de anlamamıştık ya Geli böyle birbirimize bakmıştık. <gülüyor> evet. Ne diyor ya falan diye. Yani demek ki Fahir'le Koç'un kafa aynı çalışıyor. Aynı şu Fahir ya. Yani ama. ben şu anda çok doğru bir çizgimi koruyacağım ve paralel Rami diyorum ben bundan sonra. Yok paralel. Yani benim çizgim ben o benim için bir idol. Bu arada şimdi biz Koç ailesinden bildiğimiz belli başlı isimler var da. Şimdi o ilk altıya giremeyen yedinci, sekizinci koçlar var. Onlar ailede böyle ezik. Onlar ayrı canım küçükler var. Yoksa bütün aile bu kadar. Aynen. Onlar yaş sırasına göre yaş, zaten diziler. var zaten. Yani sana. küçükler öyledir de ne bileyim orada Yok birisi canım, daha bir kuzen bir şey falan. Ya, falan. Ya. Zaten bir kişi yapıyor muhasebesini. Yani bütün aileye de dağıtıyorlardır <gülüyor> herhalde. Sen de. Hakan Bey miydi? Hakan Bey'di galiba. Bir kişi, bir kişi yapıyor onun hepsini sıralıyor. Hakan Bey var. Koç de... ailesinin muhasebecisi diye geçer. Hakan Bey bunu nasıl yapacağız? Efendim orada trilyon vergi ödeyeceğiz. Tamam Hakan'cığım. Valla bu şey mi? Çok Aslında çok kazandığımızlar diye çok vergi ödediğimiz için böyle bir tablo ortaya çıkıyor demesi. Vergi kaçıranlara laf sokma. Laf sokma değil mi? Tövbe canım. Valla bir sonuna anlayan anladı falan dememiş. Allah'tan o da ya terbiyesi ve aile kültürü gereği. <gülüyor> Öyle bir şey demediği için çok güzel. Beyefendi, Haza beyefendiliğini koruyarak en güzel şekilde söylemiş. Uyurken soydular. Uyurken soyarlar zaten. Tansuçilerin ku, kuşadasında çiftliği var biliyorsunuz. Evet. Kuşadasındaki çiftlikte e, uyurken... Ya hocam, Niye mi sen kuşadasında çiftliği olur ya? Yani tabii çok eskiden aldıysan olur da. Ege nedir sen kuşadası macerası daha Orada kuvvetli güzel, bir adansın? Orada nanenciye var ya. Mutlaka falan diyorsun. Yani değil. aydın diye düşün onu. Kuşadası diye geçiyor da Abi aydın diye çiftliği diye aslında. Yani sen de kuşadasının hastasısın. Her sene bir gitmeden yapamıyorsun. Yani orası bazı yerler klasiktir. Fahita gibidir. Fahita gibidir. <gülüyor> Anladım. Kuşadası hayatımızın fayitası diyorsun. Geçmiş olsun diyoruz. Soyulmuşlar ya. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 15 senir yapıyoruz şu programı. Kafaya göre fon koymayı da ilk defa görüyorum. Biz mutfakta bir şey konuşuyorduk Oktay abinle. Yayınımız hiçbir zaman e, bir yerlere bağımlı olmadı. <gülüyor> Tam bağımsız. E, Tam bağımsız. bağımsız, bağımsız radyo ve model sabahlar. Ama bugün ilk defa <gülüyor> zorla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yayın, yayınımız manipüle ediliyor. Tek saygı duyduğumuz şey fon müziği. Fon müziği varsa biz o Böyle zaman fon müziği yoksa gideriz, de olsak yok. geliriz. Bravo. Bravo. Çok güzel. Çok güzel. Dün televizyonlarda mıydı yoksa önceki gün müydü? Bir izdivaç programında e, bir beyefendi çıktı. Beyefendi demeyeyim de bir biri çıktı. E, Türk televizyon tarihinde bir ilk e, işte evlilik programlarında bir yaşlı da bir adam. İşte Sefer amca, Sefer amca deyip duruyorlar. Bırak o Sefer amca da <gülüyor> böyle anlatıyorum değil zaten denmez. olayı belki bilen bilmeyen vardır. Sonra e, daha önce iki karısını öldürdüğü ortaya çıktı pırlanta gibi bir insan Evet. Ve, e, işte en son programdan bir gönderdiler onu yani lütfen burayı terk eder misiniz ya siz yani oldu bir şey olmasaydı iyiydi ama oldu diye açıklayabilen bir insan her şey hayattaki her şeyi e, en son kendisiyle görüşmüşler hani programdan da atıldınız ne oldu falan Savcılıktan cezaevinde ıslah olduğuma dair kağıt alacağım. İzdivaç programlarına katılmaya dev devam edeceğim diye bugün kararını almış. Kadınlar da Onu... sıradadır yani herhalde büyük ihtimalle. Konuğumuz ee... olmuştu. bir 8 Mart'tı galiba değil mi? Evet. Kadın işte, cinayetlerini ilerleme cinayet. platformundan. Ee, onun söylediği gibi. Yani bu e, kadın cinayetlerinde en büyük e, kullanılan şey e, neydi? Olmasaydı, Tah tahrik mi? Tahrik. Ağır ah, tahrik. Yani ağır tahrik ve... Ee, şey, neydi? Nitelikli suç. Bir de bir şey daha vardı. O kapsamda değerlendiriliyor. Onların mücadelesi de, o platform mücadelesi de bundan çıkarılması yönündeydi. İşte bunun sonucu. Zaten o konuştuğu adam, zaman o Nitelikli kadar... Niteliksiz suç olarak görünüyor. Nitelikli suça hani planlanmış evet. fal hale Nitelikli getirmeye suç. çalışıyorlar. Evet. Zaten Nitelikli gerçekten konuştuğunu da anlıyorsunuz gerekiyor. hiç. Öyle bir pişmanlık falan da hiç yani. Hani pişman olan adamın üç aşağı beş yukarı... Pişman duyguluğu... olan adamın ikinciyi yapmaması gerekir. En basitinden. Yani... Bravo. Çok doğru. Ben hangisi için bunu pişmanlığı yaşadığını bilmiyorum. Çok pişmanım falan diye konuşuyor da bir taraftan bir taraftan da şöyle açıklamalar oluyor. Hareketleri gıcığıma gidiyordu diye bir şey açıklaması var. Bu da yani insanın herhalde kafada bir şeyleri tasarladığının en güzel gösterdiği ve de kendini bana öldürttü diye de bir başka açıklaması var o da, o da e, en tehlikelisi <gülüyor> yani böyle bir açıklamayı hakikaten hangi zeka ürünü hangi e, ne kullanıyor hani işlemci olarak ne kullanıyor kafasının içinde onu anlayabilmek mümkün değil e, bunu bir aktaralım dedik ben e, onu kaçırmışım sabah saatlerinde e, şeyi seyrettim ben Müge Anlı'daki cinayeti seyrettim Hüge zaten mükerrer cinayetler hem cinaydı, oluyor. Yani. Hep cinayet hem cinayet. Yani. Hüge şey var mı acaba ya? O planlanıyor mu ki? Mesela 3 hafta geçti artık en son büyük olayımızdan sonra. Hadi bir tane bir olay, yeni olay olaylı var. Olaylı patlatmamız lazım adamı falan. Şöyle şeyler oluyor. Benim e, çok yüzeysel takibimle anladım. Bir olayı hararetli şekilde birkaç gün birkaç hafta işliyorlar. Ondan sonra böyle şey oluyor ya soruşturmada bir yere geliniyor tıkanıyor. Ondan sonra yeni konuya geçiyorlar. Ama bir tarafta araştırma devam ediyor. Sonra patlayacak noktaya gelince tekrar aralıyorlar onları. Hatırlayacaksınız bunlar konuşulmuştu falan diyerek. Hatta kelepçelerle gitti biliyorsunuz orada orada. Bir senin kadar o kadar şey diyeyim ya ben. Vallahi ya, çok güzel. yani. Sen müge Anlı konusunda mesela senin uzmanlığında o. Ben başka. Şey tam anlamıyla işte jürisi var bilmem nesi var gibi. Böyle bir mahkeme programı gibi. Daha samimi bir mahkeme programı. Daha Bir orada or bir de orkestra olsa güzel olurdu. Ama canım sen de öyle vakaların arasında orkestranın işine. Neyse moralimiz ya. böyle şey oldu. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Müge Anas'ın güzeldi bir kadın. Bir de sesi olsa bir tane okusa mesela arada. Güzel olurdu. Zorunda evet. mıyım mı mesela? Mesela yepyeni bir format. Yeni anlayışınızla başarılı ee, Ay Bu konuları konuşunca küfürlü konuşasım geliyor benim. O da yayın açısından uygun değil diye. Ben, hiç değil maalesef. Ee, evet, maalesef özgür adam, yayın diye bir şey yok yani. Deminki maalesef. adamı konuşurken küf İşlemci falan dedi Fahir. Yani küfür yerine mi kullandın onu bilmiyorum. Oraya işlemci çıkardı. Bayağı çıkar, böyle yani. ağız dolusu küfürlü falan konuşmak lazım bu adamı. Sen görsen yani. var ya hakikaten şey yapasın geliyor. Bir de böyle bir şey e, yani. İşlemci değil, kömür ve odunla çalışıyor. Keşke Egecim yani. kömür ve odunun bile şeyini günahını alma. Kömürün ve odunun da bir asaleti var. Kömürle odunla çalışan şeyi var. ne güzel aletler var. Güzel mesela aletler soba. var. Ne so mesela? Soba. Bak. O da güzel soba var. Sonra mesela... Buhar tribünleri var çalışan Doğru. neler neler neler neler. Ah, vallahi sinirlerimizi bozdu. Dün Devlet Bahçeli Köşk Formülü Milletçi Partisi lideri Köşk Formülünü çizerek anlattı. Haberiniz var mı ondan? Yakınlarla değil bu sefer çizerek mi? Evet çizerek anlattı. Şimdi ben tam şeye heh, ulaştım tamam. Nasıl çizdin? Bu işin bir formülü var. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak bu işin bir formülü var bunu uygulamalıyız diyerek bir not kağıdı isteyen Devlet Bahçeli <gülüyor> e, çizerek anlatmış nasıl e, seçileceğini ve nasıl e, kazanılacağını bu seçimin. Bundan sonra bundan önce biliyorsunuz matematiksel ifadelerle artık evet. herhalde bu sezon Herkesin geometri midir konu? <gülüyor> Sayılar bitti geometriye mi geçildi? Çünkü şöyle iki tane üçgen var. Evet. Hmm. Nasıl anlatabilirim ya bunu? Kesişiyorlar mı? Yani, der, ben anlatayım istersen diyeceğim ama şöyle, yani. Iki, bir büyük bir küçük üçgen. Tamam. Bir büyük bir küçük. Eş Yan ya bir şey falan. İkiz kenara benziyor. Benziyor. Yani şöyle ilk baktığın zaman ikizkenar kenar üçgen ama birbirlerinden farklı. Evet. Taban kenarları aynı. Ee, tamam tamam anlayalım. Alanları farklı ikiz kenar üçgen. Ee, birinin altında yüzde 64 birinin altında yüzde 36 yazıyor. Hı. Toplamı yüzde 100 ediyor. Evet. olabilir farkları bir yüzde kaç diyor 38 yani mi ediyor? 28 ediyor efendim üç üçgenin içi böyle şeyle karalanmış Kalemle, Kalem, kalemle evet bir önce o karalanmış sonra o karalanmış ve e, sanki böyle üçgenin iki kenarlarının kenarları birleştirilerek bir benzer üçgen yaratılmış ikisinin de içinde her yani böyle küçük bir böyle tepe şeyi evet bulmuş hmm, evet. o böyle en üstteki şeyi gösteriyor dilimi gösteriyor e, bir küçük olanın içinden oradan o küçük bölümden çıkmış ve bir K harfi yazıyor. Öteki tarafta da bir ok çıkmış. Orada ne yazıyor? Orada bir şey yazmıyor. Orası herhalde dinlemeyince anlaşılmıyor gibi. Ve daha da önemlisi üçgenlerin içinden böyle bir şeyler çıkmış. Yine bir çizgi iki üçgenin arasında tepede birleşiyor. Birleşiyorlar mı? Birleşiyor. Bir Doğru tanesinden çıkmış. Diğerinden çıkmış. Küçük olandan çıkmış. Büyük olandan çıkmış. Ve bu iki çizgi ...tepede bir yuvarlakla birleşiyor. Sanki Aa, bir kafa gibi. Güzel, bu ne evet. biliyor musun? Bir kafa gibi. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne? Tombul geometri. Bu hepimiz belki tombul matematiği biliyoruz tombul ama... Tombul matematiği ...bir mi? üst seviyesi tombul bir, geometri. Tombul tabii. geometri bu. Ondan sonra... ...bitti zannetmeyin. O kafa Zaten gibi olan... ondan sonrasında ben... <gülüyor> ...benim bilgim yetmiyor. Kafa gibi olan şey... ...ne yapılmış olabilir? Yeniden... Karalanmış. ...birisi Kar geriye... Dönderilmiş mi? Daha büyük bir yuvarlak içine alınmış. Yani onun üzerinde tamam anlaşıldı. 40 saniye kadar Bunun konuşulmuş. Bunun be bir benzeri ben gözümde canlandırdım. İnka mabetlerinde var. Evet o çok benziyor ona. Doğru. Yani uzaylılara iniş pistleri falan yapıyorlar ya. Onlarda da benzer motifler var. İnkalar uzaylılara iniş pisti mi yapıyor? Tabii ki. Niye yapsınlar yoksa? <gülüyor> Başka bir makul bir açılamaz. Yani Mısırlılar, İnkalar falan bu piramitleri niye yapsınlar? Adamlar ne işine yani sürekli yani. hava alanı yapıyorlarmış. Ulan, yoksa bu yan. üçüncü alanı dediğimiz şey. Neyse o konuya gelirim ben. Çare demiş ee, Sayın Bahçeli şöyle demiş. Çare, Çare bu... gül diyecek diye çok korkuyorum şu anda. <gülüyor> Çare bu üçüncü büyük üçgen diyen Bahçeli. Geometrik formülü şimdi biz bu iki üçgenden daha büyük bir üçgen ortaya çıkarmalı. Bu iki üçgenin içindeki vatandaşın kabulünü görecek bir isim aday gösterirsek. Yüzde altmış dört ve yüzde otuz büyük bir bölüm buraya kayar demiş. Ha o büyük yuvarlan ne zaman söylendi Hı -hı. çizildiği anlaşıldı ee, ve onun yanında da bu üçgenlerin yanında da 3 tane M var M1, M2, M3 mü? <gülüyor> Başka açıklaması yok okta üç tane M'yi ben nasıl açıklayacağım birbirine? Üç M. İki M olsaydı büyük M küçük M derdim Cumhurbaşkanı de Cumhurbaşkanı adayının önemli üç özelliği diye sıralamış onu da muhafazakar milliyetçi. Milliyetçi, milliyetçi muhafazakar ve manevi değerleri taşıyacak. He. Üç M. Ben de şey gibi mesela Malatyalı gibi bir şey anladım. Çünkü üç o senin M kuralında şeyin faiz. Yani o senin. Yani, yani o zaman siyasetten e, uzak olur bence işin zor tarafı halledilmiş yani zor tarafı böyle bir şekil çizmekte. Şimdi bir aday bulmaya kaldı sadece. Evet Çünkü o. Çünkü elinde bir şekil, bir şablon olmadan kimi gidebilirsin ki aday diye? Yani ben mesela Bak bana soruyor, Ege Bey Cumhurbaşkanı çok da geniş bir çevrem yok. Sana geleceğim, Oktay'a geleceğim. Yani ama mesela elimde benim bir şablon olsa hmm. diyeceğim, "Millet muhafazakar, Malatyalı." Bana Ay, mesela mı? Adana'dan. Olmadı. Oktay'a geldim mesela, milliyetçi muhafazakar bir kişi. Tamam, Malatyalı mı? değil. değil. Hayır, Konyalı ama Konyalı, oradan muhafazakarlık. K'yi mesela o üçgenlerden bir tanesini yan çevireceğim. ne yani oldu? K gibi mi? K görüyorsun? gibi görünce bu oldu diyerek noktaya gideceğim. Bak, gibi. Ama o zaman formül değiştirmiş oluyorsun abi. Abi formülü. Formülü. Yani, formül yani şimdilik yani. Formül değişmez. Çünkü... O, orası da işin siyaset kısmı zaten. <gülüyor> Çünkü diğer kısmı sadece matematik ve masa başı planlar oluyor. 3M'nin altında bir de e, kısa kısa şey de yazıyor onu da söyleyeyim. 5N1K 3M. Layık Evet, laik hı. bir aday olacak ve demokratik değerlere sahip olacak diye devam etmiş e, Devlet Bahçeli. O üç menin altında da laik ve dem yazıyor. Demokratik de, de, değil. Hay dem dememin kıs kısaltılması mı? Evet. Laik ve demokratik. Bir de altına Nokta. bitiş çizgisi var en sonda. Yani o Nokta. demokratik e, altına. Anladım. Bu da böyle Artık bu anlaşılmıyorsa yere, da buna da ben Bu da ben anlaşılmıyorsa düşün. evet hakikaten. Benim de HKGB diye bir şeyim var. Herkesi kendi gibi bilme. Harika de hışı vardır. onun şeyini yapabilir miyiz? Oktay, çoğaltalım onu. Bir inceleyelim onu, bir bakalım bir. Bunu çoğaltalım evet. Bunu çoğaltıyoruz. Bunu çoğaltıyoruz sevgili dinleyiciler. Yazarak çalışmanın ötesinde çizerek çalışma bunlar insanın ne kadar kafasında yer. Senin için başka benim bir bulduğum bir şey var. Ne? BNGHA. Biraz uzun ama. BNGHA. Senin için düşündüğüm bir şey. Başına gelen her şeyi hak eden adam. Başına ne geliyor? Hak eden adam. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Biraz reklam dinledik, biraz da konuşalım sevgili dinleyiciler Modern Sabahlardan hepinizde bir kez daha günaydın Walk and Walk'tan yemek kazanma şansınız var Radyo Otun'un 102. özel gösterimi Godzilla'ya davetiye kazanma şansınız var Godzilla değil, doğru oku Godzilla yazılır, Godzilla okunur Godzilla. Godzilla evet Godzilla re Re. Godzilla. İspanyol olsa Godzilla. Godzilla tamam Çünkü R'ler okumaz mesela L'ler 2L olsa Godji. Evet. Golji ya. J dokunmaz mesela onlarda. H okunur programımızın mesela. Programımızın son 30 dakikası Bunun İspanyolun özelliği. Mesela joker yapıyor. diyemezsin. Poker dersin. İspanyol olsa. Tamam mı? Hadi bakalım. Bu, Şu mesela Juan yazılır, Juan okunur. Mesela jalapeno yazılır, <gülüyor> verelim. Mesela jalapeno yazılır, halepeno okunur. Majita yazılır mı? Jamaika yazılır, Jamaika okunur. Ya Japon diye bir şey yoktur. Hapan diye mesela bir şey var. Mesela devri Jamudu'yla götürdü diye bir laf yoktur. Hamudu'yla götürdü. Mesela jandarma nereden jandarma hangi dilden geçmiştir? Jandarma. Fransızca'dan geçmiştir. Fransızca. Alexandre. Jandarma nasıl okunur? Jandarm. Bunlar kısa bir dil dersi olsun hemen devam edelim vaktimiz kısıtlı zira. Sevi Sevilla Fahir. Sevilla. 2 L Y okunur Sevilla. Mon karşıdaki dağda jandar jandarm yani. Ben yani aram karşıdaki dağda jandarma jandarma Türküsünü Fransızcası. O zaman isterseniz yarışmaya dönelim. Değil buyurun. Lütfen döndüm döndüm. Telefonumuz 213 30, -30 dinleyiciler bu sabahki sorumuzda buzdolabınızda uzun zamandır duran. Elinizin gitmediği bir türlü yemediğiniz Atmaya da kıyamadığınız şeyler Belki de fark etmediğiniz Fark ettiğinizde belki de atmaya kıyamadığınız Atmanız gereken ama bir türlü atamadığınız Elinizin gitmediği vaktinizin olmadığı Bu hiç atılır mı Bu nasıl yenir, ki. yenir ki Dediğiniz Bazen şeyler özendiğiniz, Bazen özendiğiniz Ben bunu yerim ki de bir filmde görmüşsünüzdür Bir şeyde görmüşsünüzdür alırsın ama Tadı umduğun gibi çıkmaz yani Ben hemen söyleyeyim açmak ya Ben de söyleyebilir miyim 3 yıllık mısır. O zaman mısır. önce sen söyle bana. 3 yıllık mısır ve 12 yıllık esaret. 12 years esaret diye geçer. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle Merhaba. görüşüyoruz? İrem Er. Ay, İrem Hanım İrem hoş er. geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu İrem Hanım? Ne oldu İrem Hanım? Geç mi kalktınız bugün biraz? Bugün hazırlanıyorum dersim var da. Aha. Aa. <gülüyor> Pason mu var sizde? Pason, <gülüyor> pasonuz mu var? Aa Tabii canım ben neyim saygı 32 yılda mıyım? Allah Allah. 32 mi? Bayağı bir yüksek yok. Bu da bana kapak oldu. Yani, yani bayağı sert, sert konuşmalar <gülüyor> geçiyor ben, aralarda. Ya. Çok, çok. Kaç yaşındasınız Yine Hanım? 29. Söyleyemem. 29, 29 <gülüyor> değil mi? 29 değil mi? Yok ya Allah Allah. Ne yerindim? Kaç yaşındasınız? Söylemiyorum. Kaç doğumlusunuz peki? Oradan da 24 yaşındayım ya. DS 24, <gülüyor> 24 yaşındasınız. 24 ya. Hem <gülüyor> yalancısınız hem 24 yaşında değilsiniz. Tamam beyefendi Soruya geçebilir miyiz? Tamam. Buyurun efendim. Gençliğinizi programımızı domine etti bir anda. Bir anda. geçebilir. Sizin başvurunuz ne üzerineydi? sizi dinleyelim. Buyurun. Sorun. <gülüyor> Benim şey ya bizim dolapta abim çalıştığı yerden getirdiği bir şarap var. Abiniz şarapçıda mı çalışıyor? <gülüyor> evet şarap. <gülüyor> Benim bu halim neden böyle sanıyorsunuz? <gülüyor> Türkiye'nin organik şaraplarından birisiymiş. İlk yüz organik şarabından. Nerede? Yani, hangi hangi bölgeden? Sanırım bu Tekirdağ taraftan. Hmm, Neyse abinizin nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Ben ev, evden derdi. çıkıyorum diyor. Çıklının BTP'de bir şarap evinde reklam yapmak gibi olmasın. <gülüyor> İyi iyi hayırlısı olsun. Yani sonuç olarak yani. abisinin nerede olduğunu biliyor Fahir. Biliyor ama yani. O geri al sorunu. Evet. Üstüne onu içmeye biliyor. bir türlü kıyamıyoruz. Açsak onun bitmesi gerekiyor. Organik Açs şarap onu özel bir günde içeceksiniz. Hiç de o özel evet. gün gelmedi. Artık 32. Yani. doğum gününüzde belki. Evet efendim. Bel Hep beraber içeriz artık. Belki Bizimize de nişanınızda yani. mı demeliyiz. 1-2 sene kalmış İrem Yani artık bekletin o şarabı <Gülüyor> yani. 32'ye. Ama tamam. orada 3-5 sene bekledi. 33 sene daha bekler. Ne olacak ki? Çok sağ olun efendim. Bak yine kapattı. yapmaya çalışıyor da bizim yüzümüze kapatarak. Bu tarz olmaz yani. Yapıyor. İrem özelliğidir. İlk arar, ilk kapatır. kapatır. Ilk kapatır. Telefonu açan kapatır. fail nedir dolaptaki şey? Mışır. Yani şimdi Mısır zaman içerisinde öyle o hale geldi ki. Hani kutusu da açılmadı. Hep de dolapta durdu. 3-4 yıldır dolapta duruyor. Ee, tamam, sanırım fahir. bir şey olmaz diye bir şey düşünüyorum. Yani tarihi geçmiş. Bayağı da geçmiş. 2 yıl daha geçmiş üstünden. Yani son kullanma tarihinden. Bizim dolapta da çarşı helvası var ya. Çarşı helvası. Çarşı helvası nedir? <gülüyor> Özel. helvalar nedir? kendi işlerinde ayrılır biliyorsun mesela. İrmik çarşı... helvası vardır mı? Cenaze helvası. Bir de elva vardı kakaolu olan işte böyle balıktan sonra inen var ha, ya. Tamam. Fıstıklı. Fıstıklı. Ha, çünkü yani önemli o. Ona evet. çarşı helvası mı diyorsunuz siz? Yani ben diyorum bir tek giyden <gülüyor> ona bir şey demiyorum. Kutunun evet. içinde bir şey var ya falan diyor. Evet. <gülüyor> O nasıl hale gelmiştir ya? Yazık. Anlaşıyorsun bir sene sonra Faiz evlilikte. Yok be onu demiyoruz. <gülüyor> de <buyursun>. Elbaya <gülüyor> diyorum şimdi? ya. Elvaya yazık dedim. <gülüyor> Dinleme anladım. Günaydın <gülüyor> efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Merve. Merve Hanım siz de İrem hanım örnek aldınız kendinizi konuşma lazım. Böyle bir hayır. nefes vererek evet, günaydın. günaydın. Merve Hanım spor mu yapıyordunuz? Yok hayır. Merve Hanım soyadınızı Merve alalım adım. Merve Hanım. Soyadınız mı? Evet soyadınız ne oldu Güler şaşırdınız? Güleryüz. Güler ben sizin soyadınızı güreç yüz kaydediyorum. Güleryüz. Kaç merdiven çıktınız Merve Hanım yaklaşık kaç kat? Yani eksi birden sıfıra çıktım. Bayağı bir eksi birde herhalde. <gülüyor> <gülüyor> eksi ne zaman inmiştiniz peki Merve Hanım? Ben niye inmiştiniz? Yani 2-3 e, e, dakika oldu. Ha öyle yakın. Ya, babaya tamam. mı inmiştiniz Merve Hanım? Evet. Geçmiş olsun. Peki. Peki. Buyurun Merve Hanım, dinliyoruz sizi. Ne var dolabınızda? Dolabımızda yaklaşık 2-3 kilo iğde var. İğde mi? İde. İde. Ay bizde de var mi? ya. O iğde kadar da çekirdiği tehlikeli başka bir şey görmedim hayatta Yemiyor musunuz siz? Yani yiyoruz ama bir türlü bitmiyor. Bitmez. Artık Bıraktık yemeği. Sıkıcı bir tarafı var ya iğdenin. İğdenin. Hayatın en sıkıcı şey. Böyle... Endem de sıkıcı ya. Ne, ne kadardır seveyim. duruyor Merve Hanım o dolapta? Yani 4-5 ay oldu sanırım. İşte çok Böyle uzun. kocaman bir poşetin içinde. Bozulmuyor da meret atamıyorsunuz. <gülüyor> evet. Onu poşetten çıkarmayın. İyi de arsızdır. Evet. Ee, bir de, bir de yayın, soğuk yayını verir ya. Yani. Yayını verir. Soğuk, onu bir soğuk soğuk yemekten belki yiyemiyorsunuz. İnsanın midesine oturur. <gülüyor> Şöyle bir sıcak iğde olsa. Bir sıcacık iğde olsa Allah. Bak şimdi canım çekti. Onu bu akşam kavurun. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi, günler. i̇yi günler. i̇yi de yani iyi de dolaba konmaz ki. Şimdi onu söyleyemedim Merve Hanıma da. İyi de dolaba konur mu? Muz da dolaba konmaz mu? Dolaba de. her şey konur ya. Konur abi. Duracağım. Dolaba ne zaman yiyeceğine bağlı olarak her zaman her şeyi koyarsın. İşte dolaba. o vitaminli olur mu konarsan konarsan? Bir dedim bir ara bir kelimeyi anlamadım. Muz muz koymazsın mesela. Muz konur mu? Konmaz. Koyarsın yani. abi. Niye koyuyorsun abi? Koyma bozarsın. Ha o başka bir şey. Ama <gülüyor> <gülüyor> dolaba konur mu? Konur. Zeynep Hanım demiş ki dilimli halapeño turşusu. O da var. Dolabımda duruyor. Ama zaten evet. hemen bitmez. O yani bitmez. hiç mi dokunmamış yoksa işte bundan 2 gram yerim diye düşünüyor sonra yemiyor. Yeniyor, Hanım, hiç mi dokunmadınız? Yoksa hiç kapağını açmadınız mı yoksa açtığınızda ara ara mı yiyorsunuz? Açtı bir tane şey sırasında. Bir doğum günü vardı orada yedik. Evet. Ondan beridir açmıyoruz. Ben yapayım dedi baktay kusura bakma. Bizim evde bir şeyler var ya. İki hmm. tane şişe çok güzel. Salata sosu. Bir ara özenilmiş. Bundan sonra sırf salata diye. Hazır mı? Hazır. Fresh, fresh mi yoksa şey <gülüyor> mi dönmüş? <gülüyor> Freş ama şey ne derler dar, da bir şeydi, o yüzden atılamıyor. Yoksa şey olsaydı Bozulmuş olma ]ydir. ihtimali nedir? Yüksektir herhalde mayonezle falan Yüksektir. filan. Bozulma ihtimali yüksek olan bir. <gülüyor> ama <Çok> şişesi <gülüyor> hala güzel görünüyor. Dolabı zengin gösterme Zengin göster. evet, yok. Evet abi biraz da o var. Mesela, Mesela böyle misafir geldi, reklamlarda açtı. dolabı açıyorlar ya bir bakıyorsun orada işte her şey var. Sanki böyle acayip devasa bir yemek programındasınız ve dolapta böyle ya yok yok. Ben zaten mısır yemem. Niye almışım onu abi ben onun derdindeyim. Farklı Günaydın şarkı. efendim. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Hoş geldin sahneyefendi. Ne kadar neşelisiniz ya. Ne güzel. Evet çok neşelim. Çünkü 3 aydır açmadığım kavanozlarımı sırf size göstermek için çıkarttım. Bakayım. Bakalım. 3 <gülüyor> aydır güzel. mı duruyor? İsminizi alalım önce bir. Fulya. Fulya. Ne kavanozlar çıktı? <gülüyor> şöyle bir şey var. Yurt dışına çıkmıştık. Bir tane arkadaşım için böyle değişik soslar aldım. Sırf hani karizma olsun diye. Evet, uh -huh. Değişik değişik böyle risottalar barbeküler ama üstünde değişik değişik de şeyler yazıyor. Yok balık bilmem ne falan. Kaç aydır çıkartıp yemek yapacağız. Yüşendik hiçbir şekilde çıkartmadık. Bugün siz sorunca bari poşetten çıkartıp bunlar neymiş diye baktık. Bir de poşette duruyorlar onlar. <gülüyor> aynen. Kıvanları da atmadık hatta poşetim, evet, Aynen öyle. At, Bayağı da sosmuş. Atmayın. Onlar çok zengin gösterir. Sizin hem Avrupalı tarafından tarafınızı vurguluyor bir taraftan. O elitist şeyiniz öyle. de güzel. Bence çok hoş. Çok hoş. Klas Katar dolaba. Ne diyelim o zaman Fulya Hanım? Risotto sosu mu diyelim? Diyor, normal sos diyelim. ya yani Salata sosu mu? Risotto sosu, risotto sosu diyelim. İthal sos diye geçsin. İthal sos. Evet. İthal sos. İthal ama sadece şey Türk tavuğu için değil. İthal tavuk için aynı zamanda. İthal şey. maşrum falan. İtal öyle tavuk. şeyler. İthal maşrum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. <ediyorum. gülüyor> yani teşekkür ederiz. Yayınımıza katkınızdan dolayı. Rica ederim. Sorar gelmiş. Sağ olun, teşekkür ederim dedim ama. İtalya mantarçıyız. Ee, Zeynep eserde. Hanım fayır biraz alınmış. Benim sesim öyle mi aşk olsun? Hayır, ben Zeynep, Zeynep, Zeynep Hanım'a genel yaptı. Sanki hiç tanımıyorsunuz ben demiş. Ee, onun sesine şey demiş. çıkabilir miyim? Ben kaç okta onun sesi biliyor musun? Buna haberin var mı? Ben biz onu genel çok iyi Zeynep. tanıyorduk da vallahi, o fayıri tanımış oldu. Vallahi ben yani ben de biliyorum Zeynep Hanım çok değerli bir sanatçı Ankara için ama yani Burhan Çaçan'a e ve Ferat Göçer'e yaklaşamaz oktav konusunda diyorum. Yani. Herkes oktavını bilsin. <gülüyor> Diğer bir Zeynep Hanım demiş ki annemin bizdeyken aldığı bir torba yerel yerel elması 6 aydır duruyor dolapta. Bozulur diye bekliyorum atmak için. Bozulmadı gitti demiş. Soy soy ye. Çiğden yesinler yerelmasını veya yemeğini yapsınlar. Çok güzel olur. İyi de, de öyle mesela bozulmaz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Duygannım. Duygannım hoş geldiniz. Ne var dolabınızda? Ee, valla benim de bir salata sosu var. Bir yıldan fazla olmuş. Ee, Olabilir diyorsunuz. Yani İtal mi yoksa yani, yerli mi? mi? şu İsveç markası büyük marketten aldım. Yani bir yılda da Merak bin edin. tane salata yapmışsınızdır. Bir seferde de gitmedi beyniniz onu. Baktık bir tadına işte almıştık almıştık. Hmm, i̇yiymiş. Değilmiş. Bir misafir geldiğinde <gülüyor> çıkartalım. Yok beğenmedik işte yani yemedik Atmaya da kıyamadık. Öyle duruyor bakalım. Bozulmuştur herhalde. Ama... Belki bir gün meraklısı gelir diye tutuyorsunuz. Aa, yani. Ben buna e bayılıyorum yani. çok güzel. Bundan salata yapıp <gülüyor> bunun sosunu koysanıza. O sosların böyle göz alıcı Aa, tarafı bence. Biri olursa. Bu... İnşaatlara biri olursa boşa da gitmez yani. Ama herhalde bozulmuştur açmıyoruz da kafalı. o sosların bu... bence göz alıcı tarafı o demin e, Fuliano'nun bahsettiği soslarda da. Kavanozları ve kapları oluyor galiba. Evet bir kavanoz ya. Küçük bir kavanoz. Böyle havalı bir şey. Kavanoz kalandı. küçük ama sos içeri alıyor. Şey çok can <gülüyor> yakar. Önemli olan zaten kavanozun boyu değil. İçindeki e, şey ürün değil mi? Ve vitamini. Ve vitamini. Evet, evet. Çok sağ olun Aynen, efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, Sağ olun efendim. Duygu Hanım. Aa bende bir tane de krem peynir var. Bende de oktayı getirdiği şey, bir gravy sos var. Ha kullanmadınız mı ondan siz? Onu, Niye et, et de kullansanıza ya çok güzel Niye oldu. evet konu ya? O bir de şey ya tüp ya. Yazıyor üstünde. Aa, İngilizce yazıyor mı şey yapmanız lazım? Yo Anadolu Lisesi yok. mezunuyum ben ama. E... <gülüyor> Yazılar küçük olduğu için gözü yani seçmiyor. Kariyerini her yerde geliştirmeyi şey yapmayı nasıl ortaya koymayı biliyor kendilerine. yeri geldi. Bana özellikle de iyi giyimli de bir bey. Apartmanda herkes bana getiriyor şey. Ege bey, siz Anadolu Lisesi mezunusunuz. Şu sosu bir okur musunuz diye. E kullanın Sosunu abi ona etin üstünde çok güzel oluyor. Kayıyor gidiyor. Et mi giriyor evi? Oktay? Oktaycım. <gülüyor> Reklama da. girelim mi? Çok reklam dinledik bugün. Ay valla içimiz kıyıldı. Bir reklama girersek yani. çıkamayız yani. O yüzden karışık turşu getirmiş mesela bir daha doğrusu getirmiş değil. Dolapta bekleyen bir başka. Ay o da soğuk Kenanat soğuk turşu ne güzel olur biliyor musun? Yıllanmış bekleyeni bizim evde demiş. Sıcak fasulye, soğuk turşu. Muhteşem. Dolabın yıllanmış bekleyeni. Valla dolapta öyle bir sabit bir şey oluyor yani. Tabi canım o, o ev şeyi gibi ne ne derler ona ev sahibi gibi. Diğerler gelip geçici o, o dolabın dire. Günaydın efendim. Merhaba kimle görüşürüz? Gizem ben. Gizem Hanım hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz hoş sizi. Hoş Benim dolabımda 3 tane atmaya kıyamadım. Bir de tequila. Aslında tequila'yı vermiştim birine ama döndü dolaştı gene bizim eve geldi. Nasıl oldu anlamadım. Aynı şişe mi? Evet aynı şişe. Arkadaşa vermiştim. Demek Hayır. ki helalmiş. Aslında. Helal mal. Helal abi, böyle oluyor <gülüyor> işte. alkol kullanmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir şekilde alınmış. Kimse çevrenizde yok. de içen yok. Annem görmesin sizin Aslında dolapta içtik. i̇çtik. Yok hayır hayır. Eşim de balayında almıştık onu. Ondan sonra Mikonos'tan almıştık. Sonra içtik falan. Mikonos'ta sonra, da tekilisi. E... Mikonos'un tekilası güzel. Hani uzun uzim falan alsanız anlayacağım da. Mikonos'un tekilası güzeldir diye de bir şey yok. Free Shop'ta coşulmuş yani, demek ki. Oradan şeyden aldık evet Free Shop'tan aldık. Hmm. Yani, Anladım. Ikiden... Anladım. <gülüyor> Ama sonra yarısını içtik. Sonra ben verdim. Kedi anılarım oldu. <gülüyor> Siz artık ağzınıza süremiyorsunuz. Aha, evet aynen ağzınıza süremiyorum. Sonra arkadaşla tekrardan döndü dolaştı. Bizim eve getirdi. Tekrar nasıl getirdi onu bilemiyorum. Resmen Ama size, daha hala duruyor. Resmen size yemininizi bozduracaklar Gizem Hanım. <gülüyor> Valla özür şey. Ne? Kuru incir ve e, kuru kayısı. Baya bir fazla var. Ya, yani, Baya bir dolaşmadım. kuru diyeceksiniz diye şey yaptım. Baya bir kurumuştur <gülüyor> onlar artık. Yani, o kadar süredir bekliyorsa. Ya onları da şey yapıyordu. Kayınvalide meyveli kurabiye yapıyordu. Hmm. Onun için kullanıyordu. Siz de onu sabote de. etmek için mi kurutuyorsunuz? E, yok kurutuyor. <gülüyor> Dolapta da duruyor. Atmayı da kıyamadı. Çok geliyor mu kayınvalide eve Duygu Hanım? Şey e, güzel. E, çok izledim. gelmiyor. Gelmiyor mu? Neden gelmiyor <gülüyor> yok, sizce? Işte, çünkü uzakta oturuyor. Ya Uzakta içerik oturması içerik mı şey yok. yoksa siz bir şeyler yaptığınızda ondan mı gelmiyor? İçip içip işte kötü Hayır. anı dediyor. O. Tekilayı içmiş kayınvalideye saydırmış. Hayır benim bildiğim kuru kayısı ve kuru inciri kaldırıyormuş kayınvalide gelmeden önce dolaptan. Yo benim bildiğim de kuru incirle tekilayı çakmış o da tabi işte. Nülay'ın gelişmiş. Üçüncüsü ne Gizem Hanım onu da alalım. Üçüncüsü de şeydim. Ee, bu ilk e, doğum günümde eşim e, pastanın üstüne hani bu şeker omuruna bir şey yazdırılır ya. Hmm, evet, evet Bizim için özel bir söz yazdım işte. Ben de onu o zaman atmaya kıyamadım. Buzdolabı Aşkito falan gibi bir şey yazmış. Only God can judge me mi? Yok hayır yani yazdım, unuttum olsun. Nasıl unuttunuz senelerce <gülüyor> dolabımızda bile... kaldı ya. Hem özel hem <gülüyor> dolapta. <gülüyor> Aynen valla. 3 senedir dolapta siz duruyor yani. Siz buzdolabını bir hatıra kutusu gibi mi kullanıyorsunuz? Evet ya evet, siz de... Balayı hatıraları. Sizin tavan arası falan Ardiye diye bir oda bir şey yapın. Tabii, bir dolap şey Tabii mücevherleri falan da oradadır. Buzluktadır Allah. ki zamanı. Hiçbir şey olmaz ki altına inceye falan. Buzulmaz ki abi. Hiçbir şey olmaz abi. Ama <gülüyor> hoşçsuzlar dedektörle geliyormuş. Çok teşekkürler <gülüyor> efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür <gülüyor> ederim. İyi günler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar The Wonder As radyonuzdaydı modern sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler modern sabahları son dakikaları bunlar. Macera dolu dakikalar içinde önemli isimler sayacağız sizlere. O isimlerden biri Walk Walk da olacak. İki isim daha sayacağız. Onlar da radyotunun 102. özel gösterimi. Önümüzdeki hafta 15 Mayıs Perşembe Gojira filmine davetiye kazanan dinleyicilerimiz olacak. İsimleri sayacağız da 1-2 Twight Toparlayalım Onları mı? da okuyalım evet. Hepsini okuyamadık ama en son gelenlere bakalım. Kremanüel şey demiş. Çok para verdiğimiz için yemek yemelere kıyamadığımız baby goda peyniri. Hmm, son baby goda ne ya? Goda'nın Bebek godası. Be bebek. Son kullanma tarihi geçse de misafirleri hava atmak için duruyor demiş. Goda yer misiniz? Ondan sonra. Kenan Bey demiş ki bekleyen tavuk kavgası. Ege ederim. onlara gitseydik goda yenmez mi abi diye cevabını verir de. Ben goda işte. yerim. Ekmek arası goda yerim. Bekleyen tavuk kavga sebebi demiş Kenan Bey. Hı hı. Ondan sonra başka bir hikaye var orada demek ki. <gülüyor> Gül Hanım dolapta bekleyen meloncello limoncello limoncellonun demek ki falan gibi bir şey herhalde. Karpuzlusu Kavunlusu işte. Ya. İşte güzel bir sebep. Melon dedin, kavun değil mi? Karpuzu diyor. Watermelon'ın öbürü değil mi? Kavun karpuz. Kavun karpuz. Karpuz. Karpuz. Karpun diye bağlandı konu. Bir de, de Bornavada Anadolu Üniversitesi'ne gideceğim, başvuracağım. Alsınlar bunun lisansını. Biz <gülüyor> de diploma değil, lisans verdiler. Anadolu lisesi çalışabilir. <gülüyor> lisans mesela bizim bizim okullarda hep diploma verildi. <gülüyor> Anadolu lisesi, Aradolu lisesi lisans, lisans verildi. verildi. <gülüyor> ruhsat verdiler, ruhsat. Hayır <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Fatura kesebiliyorsun ya. Anadolu'dan mezun. Acaba olayım. bir böyle bir şey mi yapsak ya? Herkes kullanmadığı şu şeyleri getirse... Kermes tipi mesela... bir şey. Birinin yemediğini bir senedir bekleyen Gıda peyniri ne Türkiye'ye olur? Aa şey Ziya bu adamın yiyemez. dediği ziyan sofrası mı? Ziyan, ziyan Sofrası, sofrası kurulsun. Ne kadar güzel olur Çok yani. Güzel. sos de... yemekten zehirleniriz hepimiz şey oluruz. Hep herkes bir ekmek, bir sos getirsin. Bana bana yenir. Bir kişi de kek yapsın. <gülüyor> Bence. <gülüyor> Bir kişi alsın o kek işini üzerine O bir şey getirmesin evden Abi kek işini alsın baştan sona o götürsün <gülüyor> Benim anladığım bu kek işini alsın Mesela kek hamuru falan Üzümü bilmem ne pişmesi altıda, altıda mı gelir yedide mi gelir Yani bilmiyoruz Altın ki o abi kekçi, bilmiyorum yani, öyle bir. Şimdi isterseniz Anlaşılmayan soğuklar Bence şöyle bir şey yapalım Bir çılgınlık yapalım, yapalım. İsimleri çılgınlık teker teker açıklayalım Seni sevdiğimi İsimler belli zaten Yuh çok özür dilerim. Kerem Bey'in tweetine ben nida mı içinden mi ettim dışından mı? Bir dışından ettin. Düdüklü tencerede 6 ay bekleyen tavuk yemeği varmış Kerem Bey. Açma Açamazlar. Açamazsın artık. Bari tenceresini kurtarayım deyip bir cesaret açınca patlar. Sağlam bulmakta cabası demiş. <gülüyor> <gülüyor> e, pişmiş şey ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Demin <gülüyor> patlar mı? demiştin Fahir. Ben Az çiğdem. önce 2-3 <gülüyor> saniye önce. <gülüyor> Ama patlaya da bilirdi yani o biri xdi, o riksi almış. Yani lezzet patlaması olmuş yani. Oppa evet. Ona zaman... biz kumkuma deriz, lezzet kumkuması. Ee, i̇sterseniz çarkımızı çevirip küremize saplayalım. De falan karıştırma. Küremüre hiç. <gülüyor> evet. O ne ya? Bir şey diyeceğim. O ne abi? Ne oldu stüdyoda bir ne şey mi girdi? Stüdyoda bir şey var da hareket eden Kedidir biz varız abi. Yok abi kedi değil. Keşke olsaydı. ve O zaman ben şey derdim. Kedidir o kedi derdim ama. Değil başka bir şey var. Ben çok rahatsız oldum. Hemen program bitirdim. Aa böcek mi? <gülüyor> evet. Bir sağlık skandalı stüdyomuzdan böcek <gülüyor> Dündar çıktı. Dündar <gülüyor> gelecek canlı yayın. şeyden hiç korkmayız. <gülüyor> ve iri bir şeydi galiba. Neyse. Tamam iri böyle şey büyüklüğünde. İri iri. İri iri bunlar. Fulyano'yu tebrik ediyoruz. Walk and walk down. Eriye kazandı. Salata sosunu alsın. İtalya, mushroom diyerek. Ben sosumu kendim getireceğim. Kendim getirdim diyerek gitsin Vokan ve Vokan. Afiyet evet, olsun. Evet afiyet diyoruz. olsun. Hemen devam ediyoruz. Tarihlilerimiz. Gojira'ya iki kişi. Bir kişi buradan bir kişi Twitter'dan. Kenan Bey verelim. Ko Kenan. Gojira davetiyemizi. Kon Kenan Bey verelim. Çünkü bekleyen tavuk kavga sebebi demiş. Bir, bir, bir Doğru. Bir Doğru. Hadiseler var orada. En azından onu. Bir... Belki de bir barışma vesilesi olur beklemeyen ve... Gojira. Kaynana düşmanı Gizem Hanım. Kaynana düşmanı Gizem Hanım... Godzilla mı verdik? Ee, ona da Gojira'yı verdik. gocira Yani ne zamanda Gojira'nın tarihini bir kez daha... 15 Mayıs'ta... 15 Mayıs'ta... Sinema Maksimum cephada buluşacak... Radyo Otun'un şanslı dinleyicileri... Herkesten önce 3D olarak... Godzilla'yı seyredecekler. <gülüyor> Gareth Edwards'ın yönetmen koltuğunda oturdu. <gülüyor> İsterseniz bu günün son şarkısında... Göz Yaşları İçinde dinlemeye başlayalım... Yavaş yavaş... Şöyle bir ispirimiz de var sevgili dinleyiciler... Ben önce onu yapalım... Yarın sabah yeniden birlikte olacağız. Aman kimse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir gün olacak.